Bismillah. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Aleyküm ve Rahmetullah. Evet sevgili kardeşler, Ramazan ayı çıktı. Bayram günlerini hala yaşıyoruz. Ama gerçek bayramlarımız dünyada İslami bir devletin oluşması, yeniden saadet asrının benzerinin uygulanması, sahabelerle yarışabileceğimiz bir ortamın oluşması, ahirette de Allah'ın vaad ettiği, salih amel işleyen müminlere vaad ettiği cennete kavuşmamız, bizim gerçek bayrama ulaşmamız demektir. Bunlar bayramların bir nevi minyatürleri. Tabii Allah'ın ikramını geri çevirmek bize yakışmaz. Dolayısıyla bayram gibi gelmemesi, her ne kadar bir sürü olumsuz şartlar varsa da nankörlük yaparcasına o nimetleri reddetmek doğru değildir. Hep olumsuz taraflara bakmamak gerekir. Bayramlar olmasa çok daha karamsar olacağız, ümitsiz olacağız. Ama Hayat böyle, zorluklarla beraber kolaylıklar, çıkışlarla beraber inişler, zorluklarla beraber işte Allah'ın vaat ettiği kolaylıklar beraber gidecek. Evet, Rabbim inşallah müminlerin yüzünü güldürsün, İzzet versin, onur versin, gayret versin, hareket versin, İslami bilinç versin ve daha güzel nimetlere layık olalım. Efendim bugün biraz daha değişik bir konudan bahsetmeye çalışacağım. Allah'ın vaat ettiği cenneti biraz daha hatırlamış olalım, ona hazırlanalım, ona layık olmaya çalışalım diye değerlendirmeye, cennetle ilgili konuları gündemleştirmeye gayret edeceğim. Mümin korku ve ümit arasında yaşamak zorundadır. Bir taraftan cehennem korkusu, bir taraftan cennet ümidi beklentisi içinde bir dengeyi sağlamalıdır. Bir günah işlerse cehenneme doğru gittiğini düşünmeli. Güzel ameller işlerken de kendisini cennet nimetleriyle taltif eden, edecek olan Cenab-ı Hakk'ın ikramını, yaptığı faaliyetlerin, gayretlerin boşa gitmeyeceğini, Allah'ın çokça büyük ödüller verip karşılığında güzel nimetler ihsan edeceğini hatırlamalı. Kur'an-ı Kerim bu dengeyi devamlı kurar. Cehennemle ilgili, azapla ilgili bir tehdit ifadesinde bulunduğunda, bir azabı vurguladığında hemen onun arkasından Allah'ın rahmetiyle, affıyla, cennetiyle, mükafatıyla ilgili bir müjdeli ifadeler vardır. Yani tümüyle karamsar, tümüyle ceza ağırlıklı bir tehdit ağırlıklı bir hükümler yumağı olarak Kur'an karşımıza çıkmaz. Evet. iki yolumuz var. Sırat-ı müstakim veya müstakim olmayan dalalet yolu üzerinde. Hangi yoldan gidersek gidelim iki yola çıkıyor. Yol kavşağa ayrılıyor. Birisi cennete doğru gidiyor, biri cehenneme. Ama ne zaman nasıl ayrıldığını bilmiyoruz veya sırat-ı müstakim üzere olduğumuzu zannettiğimiz halde mümkün ki bazen ondan ayrılmış cehenneme giden yol üzere olmuş olabiliriz. Onun için devamlı uyanık olmak, oto kontrol içerisinde bulunmak, nereye gidiyorsunuz diyor Kur'an-ı Kerim nereye gidiyoruz, hangi yoldan gidiyoruz diye e, ihtiyatlı ve tedbirli olmak, bu yolun sağlamasını yapmak, Kur'an'la yapacağız tabii bu sağlamayı, peygamberin hayatıyla yapacağız. E, dolayısıyla sağlamasını yapmak, e, her an yoldan çıkabiliriz endişesini taşımak veya e, içinde bulunduğumuz yol gerçekten bizi cennete gide, götüren bir yol mu? Çocuk e, onu değerlendirmek zorundayız. Evet. Yani yollar çift. Birisi Hakka, birisi Batıla, biri Cennete, biri Cehenneme, biri Allah'ın rızasına, biri şeytanın memnuniyetine götüren iki yol. Ve hepimiz de bir yolcuyuz. Yolcu olduğumuzu bazen unutuyoruz. Kalıcıymış gibi burada yaşamaya çalışıyoruz. Sanki hiç ölmeyecekmişiz gibi dünya önümüzde cazip şeklinde bize gülümsüyor. Evet. Dünyadaki nimetlerin hepsi geçici ve elde etmek için bir sürü zorlukları var. Bedelleri var ve keyif aldığımız, zevk aldığımız zamanlarda sınırlı. Ahiret nimetleri böyle değil. O nimetler devamlı insana haz veren elden kaybolmayan fani olmayan ebedi nimetler. Ve olumsuz durumlar ahirette, cennette yok. Korku yok, acı yok, hastalık yok, ağrı yok sıkıntılar yok, musibetler, imtihanlar ee, yani insana zahmet verecek hiçbir şeyin olmadığı insana selam diye karşılık verilecek hep selametin bulunduğu e, bir dünya sevdiklerimizin e, bulunduğu bir yer Seve, seveceğimiz özelliklerin bulunduğu yer e, evet e, her türlü güzelliklerin bulunduğu bir mekan Allah Resulü bunu mala aynun ra'at ve la semiat ve la katara ala kalbi beşer şeklinde ifade ediyor. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insan hayalinin idrak edemediği güzellikler diyor. İşte orada var. Hani bazıları biraz yeşillik, akarsu falan gördüklerinde cennet gibi filan derler ya da memleketlerini kendi yaşadıkları ülkeleri cennet vatan olarak gündeme getirirler. Sanki cenneti görmüşler de cennet gibi diyorlar veya tümüyle cennete benzetip cennet mekan filan diyorlar. Tabi bunlar insanın bir benzetmesi olsa da çok doğru benzetmeler değil. İ cennet nimetleriyle dünyadaki nimetler herhalde karşılaştırılamaz. Evet. İnsanın memnun olacağı her şeyin bulunduğu öyle bir diyar. Cennetin bir adı Darus selam. Selam yurdu, selamet ülkesi. Allah'ın bir adı Es selam. Cennete götürecek olan İslam cennete aday olan, girecek olan Müslüman. Kur'an-ı Kerim bize e, cennete davet edecek mesajlarla doludur. E, ve cehennemden sakındıracak e, e, ayetlerle, düşmanımızı ve cehenneme götürecek e, veballeri sayan ayetlerle e, doludur. Mesela, ''Ve la tettebiyo hutufati şeytan'' Şeytanın adımlarını takip etmeyin. İnnehu lüküm aduvun mübin. Ee, o sizin için apaçık bir düşmandır. İnne maa yamurukum bissuwi vel fashaa ve antakuluhu allahhi malat alamon. Ee, o muhakkak size kötülük ve fahşayı emreder ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemeyi emreder. Evet. İnne şeytan leküm aduvun fettehiduhu aduvva Şeytan muhakkak sizin için bir düşmandır. Onu düşman olarak seçin, ittikaz edin. İnne mâ o hizbehu liye kunu min sayir O kendi dostlarının e, e, ashab-ı sayirden yani cehennem asabından olması için e, ne yapar davetlerde bulunur, çağrılarda bulunur, denir. Evet, bunun gibi daha nice ayetler. Mesela ya yuhle zina amin usteci bolillahi velir <gülüyor> rasuli zadaakum jama yuhiykom wa lamu anallah shadi tulukak. Bilin ki, ey iman edenler, Allah ve Rasulünün size hayat veren Mesajlarına çağrıldığınızda onlara uyun. Evet. Şeytanın adımlarını takip etmeyin ki, evet. Velatette biyokutuvatı şeytan. İndaholük adımlı bin. O sizin için apaçık düşmandır. Evet. Ee, arkadaşlar. Bu dünyada misafiriz hepimiz. Hep de kabul ediyoruz ama misafir gibi yaşamıyoruz. E, aslında hepimiz bir yolcuyuz dediğimiz gibi. Bir gurbetçiyiz. Buraya bir nevi azık toplamaya geldik. Esas memleketimize götüreceğiz. E, esas memleketimiz bizim e, ana vatanımız, baba ocağımız sayılabilir. E, Adem Aleyhisselam vah vah annemiz e, eğer gerçek cennette yaratıldılarsa ee, insanoğlu orası için yaratıldı. Burada imtihan olmak için belirli bir zaman misafir edildi ee, diyebiliriz. Oradan geldik oraya döneceğiz inşallah. Ee, o evimizden bir izinli geldik buraya. Tekrar gerçek vatanımıza e, kavuşacağız. O yüzden bir gurbetteyiz. Burada misafir gibiyiz. Ee, kalıcı değiliz. Kalıcı olmadığımızı bilen bir bilinçle hayata yönelmeliyiz. Evet. Cennet için yarışmamız gerekiyor. Vesaire vesaire o ila mağfiretim min rabbikum ve cennetin arzuhas semavat vel ard. Evet, vesaire evet. o yarışın koşuşun koşuşturun. İlâ mağfiretin min rabbiküm. Rabbinizden bir mağfirete. Evet. Evet. Onun mağfiretine doğru ne yapın? Yarış yapın, koşturun. Ve cennetin arduhes semavâti vel ard. Ve cennet için yarış yapın. Cennete doğru koşun. Cennette köşklerinizin sayısını artırmaya çalışın. Evet. U'iddet <gülüyor> lil O cennet ki müttakilere, takva sahiplerine vaad edildi, hazırlanıldı. Yani bazı yarışlar vardır. Bu yarışı kazanırsanız söz gelimi bir hafta tatil yapacaksınız. Bir hafta tatil için, hele biraz lüks bir yerdeyse, tatil için insanlar ne kadar sıkıntılara göğüs germeye çalışır ve o imtihanı kazanmak için nasıl gayret sarf ederler. Biz bir hafta değil dünya hayatıyla bir ömür boyu değil yani sonsuz bir hayatta tatil yapmak en güzel şekilde yaşamak için şu dünya imtihanını kazanmak konusunda bir gayretimiz lise diploması almak için üniversite imtihanını kazanmak için gayret edenlerden çok daha az gayretlerimiz var. Evet. Kur'an der ki Estağfurullah, لَنْ تَنَالُ الْبِرَّةَ حَتَّى mimma مِمَّا تُحِبُّونَ Siz iyiliğe yani cennete erişemezsiniz. Ancak sevdiğiniz şeyleri Allah yolunda infak etmediğiniz müddetçe. Evet. Sevdiğiniz şeyleri Allah yolunda sarf ederseniz söz gelimi ekmeğinizi Suriyeli Müslümanlarla paylaşırsanız sevdiğiniz yiyeceklerden giyeceklerden Allah için fedakarlık gösterirseniz Allah da size karşılığını verir. Evet. Demek ki sevdiklerimizden infak etmeden sevdiğimiz güzelliklere, cennete ulaşmak mümkün değil. Evet. Evet cennetin bazı şeylerle irtibatı hadislerde vurgulanır. Bunlardan biri el cennetü tahte zilal suyuf. İkincisi el cennetü tahte akdamil Ummahat. Yani cennet kılıçların gölgesi altındadır. Cennet annelerin ayakları altındadır. Evet. Dolayısıyla e, burada e, cihatla cennet arasında yine anneye ve anne babaya e, saygı sevgi e, hüsnü muamele ile izah edeceğimiz e, e, anne babaya ihsanla davranma e, ile cennet arasında kopmaz bir bağ olduğunu e, hatırımızdan çıkartmayalım. Kur'an-ı Kerim hepimizin cennete gitme arzusunu e, ne yapmak için? Gerçekleştirmek için bazı gayretlere e, meyretmemiz icap ettiğini belirtir. Bununla ilgili birkaç ayet vardır. Onun, Bakara suresindeki ayeti çoğunuz bilirsiniz. Estağuzubillah Em hasibtum entedhulul cennete velemma ya'lemillah diye başlayan yok. O, o ayette ayrı. Velem ayetiküm meselül lezine kala min diye devam eden ayet. Yani sizden öncekilerin başına gelen sıkıntılar, zorluklar sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Ki onların başına öyle sarsıntılar, sıkıntılar, zorluklar geldi ki başlarında peygamberler oldukları halde. Allah'ın yardımı yok mu diyecek hale geldiler yani dayanabileceklerinin en son noktasına kadar dayandılar işte böyle çile çekenlere böyle Allah yolunda cennete layık olan gayret edenlere Allah'ın vaadi yakındır denilir evet Allah'ın yardımı onlar için yakındır Evet, bu ayette dikkatimizi çeken bizden önceki ümmetlerin e, çektikleri zahmetlerin en az bir benzeri bizim de başımıza gelmeli ki cennete talip olalım, cennete layık olalım. Yani yan gelip yatan Müslüman da Allah yolunda her türlü zahmete katlanan e, cihat meydanlarında efendim hayatını feda etmeye çalışan Müslüman da, her ikisi de cennete talip. Ee, tabii her ikisi de eşit olmaz. Ee, mümkün buradaki insan, oradakinden daha samimi olabilir. Daha farklı alanlarda, daha Allah'ı razı edecek davranışlarda bulunabilir. Ama bu e, istisnai bir durum gibi gözüküyor. Ee, mümkün Allah yolunda gayret etmek, e, yapabileceğimiz ne varsa onları yapmak. Allah hangi imkanlarla bize nimetler verdiyse o imkanları Allah yoluna seferber etmek <gülüyor> bizden öncekilerin yaptığı gibi yapmaktır. Yani aynısını yapmak e, e, mümkün olmayabilir. E, <gülüyor> ama Allah'a hakkıyla kulluk yapmak e, sıradan bir insan olmaktan öte dava insanının fedakarlıklarını, zahmetlerini kuşanmak, kendi dosdoğru yaşadığı dini başkalarına da anlatıp onların da yaşayacağı bir ortam oluşturmak, dini bütünüyle, her alana şamil olan yönleriyle ele alıp onun hakimiyeti için gayret sarf etmek, İnşallah bizdeki bizden öncekilerin yolunu takip etmek gibidir. Evet. Yine e, Ankebut suresinin bir e, 1 ila 3. ayetlerinde e, cennete aday olanların e, imtihana tabi tutulacaklarını belirtiyor. Elif lam mim hasiben en yutraku en yakulu amennâ. Vahum la yuftenon. Evet. Belkatt diye devam ediyor. Ayet. İnsanlar zannediyorlar mı ki iman ettik dedikten sonra bırakılı verecekler? Ben müminim. Elhamdülillah iman ettim. Demek ile bunlar rahat yaşayacaklar. Hayır böyle değil. Muhakkak sizden öncekileri imtihana tabi tuttuğumuz gibi sizi de imtihana tabi tutacağız diyor Cenab-ı Hak yani müminim iddiasında ne kadar samimi olduğumuzu e, nice imtihanlarla Allah e, bize öğretmiş olacak evet e, müminim demek malum bir iddiadır bu iddianın ispatı salih ameller Allah'ı razı edecek eylemler e, olacaktır işte bu imtihanlara tabi tutulmak için bir sürü zahmetlerle, bazen de rahmetlerle denenmiş oluyoruz. Evet. Tabii ki zahmetsiz rahmet olmaz. Bedelini ödeyeceğiz ki onun karşılığında Allah'tan bir şeyler isteyebilelim. Allah için gayret etmez, fedakarlık göstermezsek, hayatın merkezine Allah'ı koyup her alanda Allahla bağlantımızı oluşturmazsak, o zaman o zaman mezarımıza tükürmeyi e, bazıları görebilir, biz de hak etmiş olabiliriz. E, bu pek bir şey değil. Mezardan sonrası daha önemli. E, yani yaz, mezardan sonra mümkün ahirette yeniden dirildiğimizde e, iki şeyden iki sözden birini söyleyeceğiz. Ya keşke diyeceğiz, veya iyi ki diyeceğiz. Ya keşke ile başlayan bir cümle, ya iyi ki ile başlayan bir cümle kuracağız. Keşke daha Müslümanca yaşasaydım. Keşke daha dolu dolu bir dava adamı gibi hayat sürseydim. Evet, böyle keşkelerimiz olacak. Pişmanlıklarımız olacak. Ama tabi o pişmanlığın fayda etmeyeceği bir zaman veya uyandığımızda amel defterimiz bize gülümserken onu gördüğümüzde müjde ile alakalı bir sürü işaretlere şahit olduğumuzda iyi ki yapmışım diyeceğiz, iyi ki okumuşum, iyi ki şunu yapmış bunu terk etmiş efendim Allah'ı razı edecek şunları şunları yapabilmişim diyeceğiz evet ama mutlaka bu iki e, seçenekten biriyle karşı karşıya olacağız. Cennetin genişliği malum e, bizim alacağım aklımızla alacak kadar değil. E, Kur'an-ı Kerim bir örnek veriyor. Cennetin dar tarafı var ya arzı, geniş tarafı o e, semavat ve arz kadardır. Evet. Ve arduhas semavat vel ard. Onun genişliği Yerlerin ve göklerin ebatı gibidir. Yerlerin hadi yüz ölçümünü biliyoruz. Ne kadar ettiğini. Birinci kat dediğimiz semanın bize en yakın olan yıldızların, galaksilerin bulunduğu e, dünya seması, e, onun ölçülmesi, biçilmesi mümkün değil. E, i̇nsanlar sonsuz deyip geçiyorlar. Tabi sonsuz bir şey yok. Sonsuz sadece Allah'tır. Evet. Ee, onun ölçüsü şöyle diyelim, ışık saniyede 360 bin kilometre hızla hareket ediyor. Bir saniyede 360 bin kilometrelik yeri kat ediyor. 6 milyon senedir ışığı daha yeni dünyaya gelen yıldızlar var, galaksiler var. Yani biz onun altı milyon sene öncesini görüyoruz. Belki yok olmuş, e, sönmüş bir yıldız, e, şimdi yok ama biz onun görüntüsünü altı milyon yıl öncesine ait görüntüsünü görüyoruz ancak geliyor. Altı milyon bu bir mesafeden e, gözüküyor. 6 milyon tekrar edeyim, saniyede 360 bin kilometre ile 6 milyon yılı çarpacaksınız. O saniyeyi ne kadar çarpacaksınız ki bir günü bulasınız. Sonra bir yıl sonra 6 milyon yıl. Yani böyle bir rakamın okunması mümkün değil tabii. 300 tane mi 500 tane mi sıfır koyacaksınız rakamların önüne. Bu daha bilinen, görülen bazı yıldızların uzaklığı. Mümkün ışıkları bize gelmeyen, çok daha uzakta yıldızlar var, galaksiler var. Yani gerçekten dünyanın büyüklüğü insanın aklını tümüyle zorlayan bir durumda. Tamam da Dünya veya dünyanın içinde bulunduğu sema o semanın da içinde bulunduğu diğer semalar, arş, kürsi vesaire büyük de her şeyden büyük bir Allah var. Onları yaratan, o büyük cisimleri var eden Allah tabii niçin yaratıldıklarını tümüyle bilmiyoruz. İnsan için yaratıldılar ama insana ne yönüyle hizmet ediyorlar? Onun farkında bile değiliz. Bunları niye söyledim? Cennetin genişliğinin, büyüklüğünün durumunu birazcık hatırlayalım diye söyledim. Tabii bu ışığı hala yeni gelen veya gelmeyen 6 milyon senede görüntüsü bize gelen yıldızların bulunduğu bir kainat dediğimiz şeyin sadece bir bölümü, bu birinci kat sema. Ee, insanın zaten ikinci kat semayı anlaması filan mümkün değil. Ee, yani böyle bir yolculuğa çıkması, e, birinci semanın ucuna gelmesi filan söz konusu değil. Ondan çok daha büyük e, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci semalar. Ve ondan sonra o semanın çöldeki bir yüzük kadar küçük kalacağı, kendisinin çöl kadar olacağı bir arş. Ee, ve bilemediğimiz diğer e, alemler. Evet. Ve cennetin büyüklüğü, işte o semanın büyüklüğüne eş değerde eni var. Boyunu zaten bilmiyoruz. Evet. Ee, Allah Resulü'nün Buhari'deki bir hadisine göre cennete en son gelecek bir kimseye verilecek cennetin büyüklüğü İstanbul kadar vardır herhalde. Yok mudur? Evet. Eyvallah. İki dünya büyüklüğü. Yani en son cennete gidecek kişiye özel verilecek kendisine ait cennetin büyüklüğü sizin dünyanızın iki misli, bir diğer rivayette de on misli. Evet. Yetmez mi? Evet. evet. Yani bir arsa, bir bahçe almak için, bir villa, bir köşk elde etmek için ee, neler feda ediyoruz dünyada. Ve kaç sene keyif süreceğiz, ne kadar rahat edeceğiz o da belli değil. Dünya büyüklüğü, iki dünya büyüklüğü, on dünya büyüklüğü. Cennete en son girmeyeceğimizi düşünürsek e, sen onun daha büyüklüğünü kendin hesapla. evet e, Bunca nimetler, bunca cennet ve biz hala oyunda eğlencedeyiz, hala günlük işlerle meşguliyetteyiz. Yani dünyada çok küçük şeyler için insanlar e, hayatlarını veriyorlar. Bir olimpiyat şampiyonu olmak için adam ne kadar uğraşıyor? Ne zahmetlere, sıkıntılara katlanıyor? Ne olacaksın? Bir madalya alacak efendim. Altın madalya. Şu kadar bir şey. Olsa ne olur, olmasa ne olur? Bir üniversitede işte başarılı olmak için e, ne kadar çalışıyor bir genç? Evet. Ve biz Allah'ın bu nimetlerine erişmek için e, neler yapabiliriz ve neler yapıyoruz? Ya kaybedersek neleri kaybetmiş olacağız? Allah öyle fırsatlar veriyor ki e, üniversite sınavına girerken 3 saatlik bir fırsat var. Ne yaptın? Yaptın 3 saatte. Bilemedin 5 saatte. Sonra, sonra geri dönüşü yok. Bir sene bekleyeceksin. Allah 3 saat değil, 3 gün değil, 3 ay değil ne kadar ömür verdiyse o kadar imtihan için fırsat veriyor. Efendim ben imtihanımı başarılı kabul etmiyorum. Bir daha imtihan olacağım. Eyvallah. Bir daha olacağım. 305. defa, 3500. defa olacağım. Bu fırsat var. Eskileri iptal etmek, yeni yeni imtihanlara girmek. Öyle bir imtihan ki cevapları önceden belli. Kopya çekmek sevap, yasak değil. Yardım etmek, yardım ettiğin kadar sana da puan yazılıyor. Üç yanlış bir doğruyu götürmüyor, bir doğru bir yanlışı götürüyor. Bir doğru yaptın mı yaptığın öteki yanlış otomatik siliniyor. böyle bir imtihan puanı var yanlışın bir tek puanı var sadece bir puan bazen öyle bir doğru öyle bir puana sahip oluyor ki sayıyla ifade edemiyoruz veya insanın samimiyeti öyle olunca eksiler yanlışlar iptal bile olmuyor bazen eksiler artıya dönüşü veriyor yanlış yaptığın puanlar doğru puan hanesine işleniliyor. Günahlar sevap hanesine giriyor. Böyle Allah'ın ikramı var, lütfu var, ihsanı var. Dünyada bile yardımı var. Ahirette tekrar edeyim, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir insan hayalinin idrak edemediği güzellikler var. Buna rağmen şikayetçiyiz. Buna rağmen imtihanı kazanmak için olanca gayretimizi sarf etmiyoruz. Dünyadaki basit e, ödülleri ahiret ödülüne tercih eder gibi dünyadaki rahatı ahirete tercih eder gibi dünyevileşip e, ahireti unutan bir tarzda yaşıyoruz. Biraz aklımızı başımıza almamız gerekiyor. Çocuklar Küçücük bir çikolata gibi hediyeye karşılık sahip olduğu çok daha kıymetli şeyleri bazen verebilirler. Altının kıymetini bilmeyen bir çocuğa bir çikolatayla altınını değiştirebilirsiniz. Biz de çocuk akıllı olmayalım inşallah. Ahireti unutmayalım. Sanki cennete gitmiş, orayı görmüş gibi dünyaya öyle bakalım. Evet, ee, ahiretle dünya karşılaştırmasını e, devamlı yaparak hayatımızı küçük bir cennete dönüştürmeye ve esas cenneti hak etmeye gayret edelim inşallah. Bu cennet e, yarışması içerisinde e, birbirimizle hayır yarışması, birbirimizde e, daha dava adamı özellikleri konusunda. E, ahiret yarışı içinde olmaya çalışalım. Bizden daha düşükleriyle karşılaştırmayalım. Sahabe nasıldı? Kendimizi onlarla mukayese edelim. Evet, şu bayram günlerinde inşallah esas bayramı hak etmek üzere esas bayramımız olan cennete etmek, oraya doğru hedefimizi kilitlemek üzere seferber olalım. Rabbimiz hepimizi inşallah cennette de buluştursun oraya gitme noktasında birbirimize yardımcı olan, birbirini seven müminlerden eylesin. Sübhaneke Allahumme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ve et. Ve ahiru davana Rabbil alemin.